Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz. Karagözüm. Efendim. <gülüyor> ya sen artık beni şakalarınla incitiyorsun. Aa, neden birader ya ne oldu? Incitiyorsun işte. Patavatsızca konuşuyorsun. Ama insanın arada bir nasihat ihtiyacı vardı. O nasihatlerle hatasını anlar. Benim de babamdan kalma nasihatlerim var. Onları sana vereyim de dinle. Anlarsan bana çok dua edersin. Babadan kalma nasihat mi? He <gülüyor> he. O nasıl bir şey ya? Efendim. Babamdan kalma nasihatler bunlar. Çok kıymetlidir. E ver bakayım dinleyelim. Öyleyse, ey başını aşağıya. Ne olacak ya? Efendim, ben ensene tokat atacağım. Nasihatleri bir bir söyleyeceğim. E, tokatsız olmaz mı? Olmaz efendim, olmaz. Yoksa bu kıymetli nasihatler kafana iyice girmez. Ey başını, ey başını. Ee, olur ama enseye dikkatli vur. Daha yeni tıraş oldum ha. Tamam Karagöz'üm. Ben nasihatleri veriyorum. Ah, ah gidiyor gidiyor kim gidiyor kim gidecek babamın kıymetli nasihatleri gidiyor ha şah huzurda köpek ağzına kemik atar gibi gidiyor hacivat benzetmelerine dikkat et tepelerim ha tamam tamam ben nasihatleri veriyorum kulağını aç dinle nasihat bir. Bir. cahillik alimlikten iyidir derlerse işit de inanma ah yavaş vur be hem neydi bu ya? Ne biçim nasihat? Sen dinle efendim. Ey başını ey. Nasihat iki. İ i̇ki. Züğürtlük zenginlikten iyidir derlerse... ...işitte de inanma. Allah! Of anam of, of. Sen iyice saçmaladın Hacıvat. Bunları kim bilmezsin? Eğer sen bilseydin adam olurdun. Bana öyle kötü kötü konuşmazdın. Ya Hacıvat, bu nasihatler kaç tane? Üç tane kara gözü. ...bir tane daha kaldı. Aa, onu da ver bakayım. Olur oğlum. Nasihat üç. <gülüyor> Bekarlık evlilikten evladır derlerse... ...işitte de inanma. Anam. <gülüyor> Herif enseğe tokat atmıyor... ...resmen benden hıncını alıyor. <gülüyor> vay vay vay vay. Ee şimdi nasihatlar bitti mi? Bitti efendim. Babacığımın kıymetli nasihatleri böyleydi işte. Ha, o zaman benim de rahmetli babacığımın nasihatleri var. Ben de onları sana vereyim. Benim nasihete falan ihtiyacım yok. Hadi bana müsaade efendim, sen programı kapatırsın. Hayırlı yayınlar, hadi Dur dur dur, dur. Gel, gel, buraya. gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gitme, e, Hacı Batım gitme. Ey bakayım kafayı aşağı. Ne olacak birader? Ne olacağı var mı? Benim babamın nasihatleri dehşettidir. Onları kafana yerleştireceğim. Şimdi nasihatler bir bir gelecek. Aman birader yavaş gelsin. Artık o bahtına, ey kafana aşağı. <gülüyor> Nasihat bir. Bir. Gardırop buzdolabından daha iyi soğutur derlerse... İşit de inanma. Ah, ah, aman, aman kara gözüm. Bu ne biçim nasihat? Benim babamın nasihatları da böyle işte. Neyse, nerede kaldık ey kelleyi? ha iki. İki. Senin sırtına binmek, eşeğin sırtına binmekten iyidir derlerse... ...işit de inanma. Ay, ay, ay. ay, ay. A birader böyle nasihat olur mu? Nasihatın kötüsü olur mu? Sen kafayı sıkı tut. Nasihat iki buçuk. İ i̇ki buçuklu nasihat neymiş birader? Direkt üçüncü nasihete geçseydin bari ya. Bu amcamın nasihati araya aldım. Nasihat iki buçuk. İ i̇ki buçuk. Nasdettin Hoca yoğurt fabrikasını kuracağım. Onun için göle maya çalıyorum derse... ...işitte de inanma. Anam, anam, anam. Bunlar nasihat değil. Deli zırvası. Başka kaldı mı birader? Son bir tane daha kaldı. Acımadın Ey bakayım başını aşağıya. Eğdim eğdim Nasihat üç. Üç. Böyle tokat yemek, nasihat yüzündendir derlerse... Işit de inanma. Of aman aman aman aman. Ne yaptın birader? Nasihat vereceğim diye beni duman ettin ya. Of. Beter ol seni öğüt evet. budalası seni. Aman birader ben nasihatimi aldım. Hadi kapa programı da evimize gidelim. Oy. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet efendim bugünlük nasihatler. Aman <gülüyor> bugünlük program burada bitti. Her ne kadar sürçünü isan ettikse... Astola. Tamam abiciğim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu bu. Seslendirme <gülüyor> sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi sen. <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> buyurun abi. Yazan Şelkan Öztürk. Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan şeyleri e söyleyebilen birini bulsaydık ya abi, şişt, bizim şişt, bizim Gürültü yapmayın stüdyodayız Tamam